Sihirli Şapka Bir zamanlar şehre çok uzak olmayan bir kasabada Koko yaşarmış. Koko akıllı, küçük bir çocukmuş. Babası şehrin tam merkezinde büyük bir şapka dükkanının sahibiymiş. Koko tek çocuk olmasına rağmen... Babası sıkça kendi yokluğunda onu dükkanın başında bırakırmış. Koko iyi bir satış elemanıymış. Ayrıca matematiği de iyiymiş. Çoğunlukla iyi satışlar yapar ve iyi kar edermiş. Koko'nun babası da onun bu yeteneğini takdir edermiş. Ama aynı zamanda oğlu için kaygılanırmış. Hayatım, Koko bugün yapılan karı söyledi bana. Oğlumuz iyi çalışıyor... Aa, onun bir gün büyük bir iş adamı olduğunu görmeyi çok isterim. Oğlanın kesinlikle yeteneği var Kara. Ama artan ukalalığı hakkında dikkatli olmalıyız. Ne ukalalığı? O satış konusunda iyi. O kadar. Sen çok fazla korkuyorsun. Aa. Merhaba Koko. Şu melon şapkalardan birine bakabilir miyim? Babam beni bir cenazeye götürüyor. Ama siyah takım elbisemle giyecek bir şeyim yok. Ah, melonlu şapkalar yetişkinler içindir. Sen istersen bir cadı şapkası al ve cenazede ona giy. Cadı şapkası mı? Ee, biraz yanlış olmaz mı o şapka? Nesi yanlış olacakmış? Senin aradığın kelime başka bir şey arkadaşım. Yani farklı olacak kesinlikle. Bu melonlu şapkadan biraz daha pahalı ama bugünlerde herkesin giydiği şey bu işte bu yeni moda sen de çok iyi durur ö oh. e ee, olur o zaman gel göstereyim sana bak baba cadı şapkasını sattım ne kadar kazandım bak ah nihayet o şapka senelerdir elimizde duruyordu söylesene kime sattın onu beni ben mi? Arkadaşın ben mi? Cadı şapkasına ne ihtiyacı varmış ki onun? Yoktu. Ben bir ihtiyaç yarattım. Sen o şekilde çalışmıyor musun baba? Bir talep yaratmıyor musun? Bir dakika. Bu iş benim içime hiç sinmedi. Sen ne yaptın? Arkadaşının bir ihtiyacı yokken sen nasıl bir ihtiyaç yarattın? Aa, çok basit. Onu o şapkayı almaya ve babasıyla beraber katılacağı bir cenaze töreninde giymeye ikna ettim. Ne yaptım dedin? Cenazeler ölülere saygımızı göstermek için vardır Coco. Sen küçük bir çocuğu kafasında cadı şapkasıyla bir cenazeye mi yolladın? Orası bir cenaze töreni, bir kostüm partisi değil. Ne fark eder ki? Akıllıca bir alışverişti bence. O alışverişten para kazandım. Bak, tam 5 dolar. Sen o işten sırf kâr ettin diye, o iş akıllıca bir alışveriş olmaz Coco. Davranışlarının sonuçlarını düşünmek zorundasın. Babası buraya gelip de parasını geri isteyecek olursa ne yapacaksın söyle. Bence o dediğin hiç adil olmaz. Eğer benim babası parasını geri isterse, Bizim ona hayır demek için haklı bir sebebimiz var. Anlaşma anlaşmadır. O şapkayla ne yapacağı artık bene kalmış bir şey. Ben o aptal şapkadan kurtulduğum için mutlu olursun sanıyordum. Coco öfke içinde dükkandan çıkmış. Babasının neden mutlu olmadığını anlayamıyormuş. Sonuçta iyi kar etmiş. Diğer taraftansa... Koko'nun babası oğlu için giderek daha fazla kaygılanıyormuş. İnsanın kendi davranışlarının sonuçlarını düşünmek zorunda olduğunu Koko'nun bir şekilde anlamasını istiyormuş. Koko'nun babası o gece bir kayan yıldız gördüğünde gözlerini kapatmış ve oğlunun iyiliği için dilekte bulunmuş. Oğlunun hareket etmeden önce düşünmesini istemiş. Yıldız onun dileklerini duymuş. Koko o gece bir rüya görmüş. Merhaba Koko. Neredeyim ben? Ha sen kimsin? Ben bir periyim. Ve sana bir hediye vermek için buradayım. Bir hediye mi? Bugün dükkanda yaptığım akıllıca iş için mi yoksa bu hediye? Biliyordum. Peki. Ah, bu sihirli bir şapka. Onu her giydiğinde ve çıkardığında içinde bir altın sikke bulacaksın. Vay canına! Zengin olacağım! Ama unutma Koko. Bu şapkayı üç defadan fazla kullanırsan o zaman her sikkenin karşılığında boyundan iki santim kaybedersin. Ee, o zaman her altın sikke kazandığımda boyum kısalmaya devam mı edecek? Tamam tamam. Unutmam bunu. Onu akıllıca kullan. Günaydın Coco. Ne? Ne? Umarım iyi uyumuşsundur. Aa, evet, uyudum. Hmm. Artık bana kızgın değilsin galiba. Çok güzel. Oh. <gülüyor> yani, evet, iyiyim. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sanırım sana hatırlatmama gerek yoktu. Sen bir hatam yokken bana bağırdın. Ko ko, günün birinde umarım anlarsın. Benim yaptığım veya söylediğim her şey senin iyiliğin için. Ah, her neyse, biz annenle beraber şehir dışına çıkıyoruz. Bu akşam geri dönmüş oluruz. Usludur olur mu? Ama Koko cevap vermemiş. Onlar fırsatı kaçırmamanın ne kadar önemli olduğunu anlamıyor bir türlü. Benim tek düşüncem bu şapkalardan çare etmek o kadar. Bir dakika. Sihirli şapkam. Sihirli şapkam nerede benim? Koko yatağından çıkmış ve etrafa bakınmış. Bir anda yastığının altında bir şey görmüş. Sihirli şapkam! Koko şapkayı heyecanla başına takmış ve çıkarmış. Şapkanın içinde bir altın sikke varmış. Koko çok mutlu olmuş. Ben artık zengin zengin zep zengin olacağım. <gülüyor> bir daha yapayım şu hareketi. Şapkayı aceleyle yine başına geçirmiş ve çıkarmış. Şapkanın içinde bir altın sikke daha varmış. Koko perinin kendisine söylediği şeyi çok iyi hatırlıyormuş. Bu şapkayı üç defadan fazla kullanırsan o zaman her sekkenin karşılığında boyundan iki santim kaybedersin. Hmm, bu hafta için bu kadar yeter herhalde. Annemle babam eve geldiklerinde bir defa daha kullanırım bunu. Çok heyecanlanacaklar. Koko şapkayı dikkatlice dolaba saklamış. Ve günlük işlerini yapmaya başlamış. Çok mutluymuş. Ama sürekli dolaptaki şapkayı düşünmeden edemiyormuş. Ne yaparsa yapsın onu aklından çıkaramıyormuş. Ha, saçımı kestirmem gerekiyor. Ama hiç param yok. Ee, ne yapsam acaba? Tabii ki şapkayı kullanabilirim. Ama ayrıca annemle babam da beklemek istiyorum. Oğullarının bu kadar şanslı olduğunu gördüklerinde çok sevinecekler. Ama bir dakika, ben bir sihir numarası gösterecek bir çocuk muyum? Onun yerine neden parayı göstermiyorum onlara? Evet, şapkayı bir defa daha kullanacağım ve onlara üç altın sikkeyi göstereceğim. Koko istediği gibi yapmış. Elinde artık üç altın sikke olduğu için çok mutluymuş. Ama... Hmm. Sadece üç altın sikke yetmez. Ayrıca eğer düşünürsek ben tüm arkadaşlarımdan daha uzun boyluyum. İki santim kaybetmek belki de o kadar sorun olmaz. Ve öyle de olmuş. Koko bir sikke daha bulmuş ve karşılığında boyundan iki santim kaybetmiş. Bak o kadar da çok kaybetmedim. Hiç kimse iki santim kısaldığımı anlamayacak bile. İşte bir, iki, üç ve dört. Bu kadarından memnun değilim. Aileme sadece dört sikke verirsem aptal durumuna düşerim. Madem boyum kısalıyor o zaman bu işten en azından bir servet kazanayım. Ayrıca ben daha çok gencim. Boyumu uzatmak için bir sürü zamanım var. Bu anlaşmadan en iyi şekilde yararlanmam gerek. Koko sonucunu düşünmeden şapkadan para çıkarmaya devam etmiş. Ve kısa sürede yerde bir yığın altın olmuş. Ohoho! Şuna bakar mısın? Akıllıca bir anlaşma işte budur. Boyum birkaç ayda tekrar uzar ve hala zengin olurum. Ee... Artık huzur içinde yatmaya gidebilirim. Ama Koko bir şeyin farkında olamamış. Hı? Aa olamaz. Koko'nun boyunun uzaması yıllar sürmüş ama kendisi onu birkaç dakika içinde değiş tokuş etmiş. Bir dakika. Bunun anlamı eski boyuma seneler sonra kavuşacağım mı demek? Hayır. Hayır. Ne yapacağım ben? Eski boyuma nasıl döneceğim? Ben, ben hiçbir şey yapamıyorum. Yatağıma bile yetişemiyorum. Kurabiye almak için mutfak tezgahına yetişemiyorum. Ve dükkana bile gidemiyorum. Hayır! Koko şapkayı çabucak dolaptan bir daha almış ve iyice sallamış. Kafasına takmaya korkuyormuş. O yüzden yerde duran altın zikkeleri eline almış ve şapkanın içine geri koymaya uğraşmış. Al! Bütün paranı geri Al! Altının hepsini geri al. Beni yine uzun boylu yap. Lütfen bir şey yapsana aptal şapka. Koko sikkeleri o kadar sert fırlatmış ki şapka yırtılmış. Hayır! <gülüyor> ne yapacağım ben şimdi? <gülüyor> Dakikalarca ağladıktan sonra uykuya dalmış. Ve bir rüya daha görmüş. Koko... Neredesin? Buradayım. Aşağı bak. Eyvah. Sen ne yaptın? Sana kullanmamanı söyledim. Biliyorum. Ama ben sadece akıllıca bir anlaşma yapmak istedim. Bir altın sikke için boyumdan iki santim kaybetmek zengin olmanın en kolay yolu sanmıştım. Koko... Akıllıca bir anlaşma yapmak demek, her zaman kolay yolu seçmek demek değildir. Hareket etmeden önce düşünmelisin. Davranışının sonucunu düşünmek zorundasın. Şimdi söyle bana, şimdi sana akıllıca bir anlaşma gibi görünüyor mu? Hayır, hem de hiç. Boyumla takas etmek dikkatsizce ve aptalca bir davranış gibi geliyor şimdi. Kesinlikle. Bunu o zaman düşünmüş olsaydın, doğru yolu seçerdin. Biliyorum ve hatamın farkına vardım şimdi. Şimdi söyle bana, ne yapmamı istiyorsun benden? Şapkayı geri alabilirim ve eskisi kadar uzun boylu olursun. Hiçbir şey değişmez. Ya da altın sende kalabilir ve eski boyuna gelene kadar yıllarca bekleyebilirsin. Hayır, imkansız. Şapkanı ve bütün altınını geri al ve beni eskisi kadar uzun boylu yap. Hiçbir şeyin değişmesi şart değil. Bizim bir dükkanımız var ve ben hala öğrenciyim. Kendi altınımı kendim kazanırım ve ailemin mutlu olacağını da biliyorum. Bu iyi bir tercih Koko. Hadi bakalım. Koko uyandığında kendini yerde bulmuş. Ayağa kalktığında yine o eski uzun boylu vücudunun içinde olduğunu fark etmiş. Tam o anda zil çalmış. Kapıyı açmak için koşmuş. Yaşasın baba. <gülüyor> ne zamandır evde değildik ki biz. Özür dilerim baba. Şimdi anlıyorum. Sen haklıydın. Sırf kulağa kolay geldiği için akıllıca bir anlaşma olacak değil tabii ki. Davranışımın etkilerini her zaman için düşüneceğim bundan sonra. Ya bunu kendi başına mı fark ettin? Belki de artık seni daha sık yalnız bırakmalıyız. Hayır, asla! Koko babasına sımsıkı sarılmış ve geleceği düşünmeden hareket etmeyeceğine dair söz vermiş. Son.